این اللهم دریلله نعمت او و نستاین او و نستافیر او و نو زبیل الله یمن شروع امفسنا و من سیت آمریم. من یهتی الله فلامودیلله و من یوتل فلاهاریله. اشکودن لا اله إلا الله وحده ولا شریک له و اشکودن م محمدن ابده و رسوله. اما بعد فاین نهایره الله. ve hayrol hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umur'u muhtesatuhha ve kullu muhtesatibita ve kullu bidatid dalale ve kullu dalale tefi'n-nar amma ba'd Allah'amde ter ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız Allah'ın hidayet verdiğini kimse sattıramaz Onu saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O bir ve tektir. Onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Bundan sonra sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan uydurulan her şey bidattir. ve her birat dararet her daralette ta ateştedir. Evet kardeşlerim meal de Nisa suresindeyiz. Öncelikle ben Nisa suresi ile ilgili tefsirin giriş bölümünden çok kısa biraz bir şeyler okumak isterim. Medine'de nazil olan surelerden en uzunların birisidir. Nisa Suresi denmesinin sebebi, içinde kadınlarla ilgili olarak öbür surelerden çok daha fazla hüküm ve vahis bulunmasından dolayıdır. 176 ayettir bu sure. Tek başına İslam'ın kadına verdiği değer ve onun muhatap alması bakımından başka hiçbir din ve düzende bulunmayan açık bir gerçektir. Nisa suresi, Müslümanların dahili ve harici işlerini düzenleyen hükümleri çokça beyan eder. Bu hükümden kadın, ev, aile, devlet ve cemiyeti alakadar eden kanunlardır. Suriye'de özellikle yetim kız çocukları, veli veya vasilerin yanında büyüyen diğer yetimlerin hukukuyla beraber yetim kız çocuklarının evlilik, miras ve kazançları ile ilgili hükümler de vardır. Tabi aynı şekilde mehir, güzel geçinme, kadınlara adaletli ve insaflı davranma gibi hükümleri de içermektedir. Surenin son bölümlerinde ise münafıklar ve Yahudilerin tuzak ve fesatlarından ve onlara karşı sakınmaktan bahsetmekle beraber Hristiyanların Hz. İsa hakkındaki aşırı gidişlerinden ve onun çarmıha gerilmediğinden ayrıca onu Tanrı olamayacağından da bahsediyorlar. Ezberleyim neşeytane vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresi 1. alet Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riyayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizlik pis olana değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin, çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın, yahut da sahip olduğunuz cariyeler ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olandır. Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile çevirin. Eğer gönül hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere yani reşet olmayanlara vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Eğer onlar da... Akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan veli ifetli olmaya çalışsın. Yoksul olan da ihtiyaç ve emeğine uygun olarak kesin. Mallarını kendilerine verdiğimiz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Gerek azından gerek çoğundan belli bir hisse ayrılmıştır. Mirastan payı olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunursa bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde halleri ne olur diye korkacak olanlar yetimlere haksızlık etmekten korkup titresinler. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının payının 2 misli miras vermenizi emreder. Çocuklar 2'den fazla ise, çocuklar 2'den fazla kadın iseler, ölenin bıraktığının 3/2'si onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa, yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana babasından her birinin mirastan 6'da bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana babası ona varis olmuş ise, annesine 1 bir düşer. Eğer ölenin kardeşleri varsa, Anasına da bir düşer. Bütün bu paylar ölenin yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının ana babası ve çocukları bulunmadığı halde kelale şeklinde malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaklardır. Bu taksim yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra kimse zararı uğramaksızın yapılacaktır. Bunlar Allah'ın size vasiyetidir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halindir. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin. Eğer tövbe eder. Uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden ve çok esirgendir. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da İşlerinden birini ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenler için kabul edilecek tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanın size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız biliniz ki, Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. Eğer bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şey geri almayın. Zira iftira ederek ve apaçık günah işleyerek onu geri alır mısınız? Vaktiyle siz birbirinizle haşır neşir olduğunuz ve onlar sizden sağlam bir teminat almış olduğu halde, Onu nasıl geri alırsınız? Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlıktır iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacalarınız, eşlerinizin anaları, Kendileri de birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla nikahlanıp da henüz birleşmemişseniz kızlarını almanız almanızda size bir mahsur yoktur. Kendi sürümünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyecidir. 24. Harp ve olarak sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla mehirlerini vererek istemeyiz size helal kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesminden sonra bir miktar indirim için karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. İçinizden imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetemeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlar genç kızlarınız sayılan cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Hep aynı köktensiniz. İnsanlık bakımından aranızda fark yoktur. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dostu tutmamaları şartı ve sahiplerinin izniyle, Onları yani cariyelere nikahlayıp alın. Mehirlerini de normal miktarda verin. Evlendikten sonra bir fuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu cariye ile evlenme izni içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi Sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilicidir, yegane hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar, yani kötü arzuların eseri olanlar ise büsbütün yoldan çıkmanızı ister. Allah sizden yükünüzü afil etmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı batıl ile aranızda alıp vererek yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgeyecektir. Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu yani haram yemeyi ve öldürmeyi yaparsa bilsin ki onu ateşe koyacağız. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, Sizin için küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup da sizde olmayanı hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Erkek ve kadından her biri için, Ana, baba ve akrabanın bıraktığından hisseleri alacak olan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarına verin. Çünkü Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınları yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için salih kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık Gizliyi koruyacaklardır. Dedim, gizliyi koruyuculardır. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yatakta yalnız bırakın ve bunlarla yola gelmezlerse dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol arayın. Çünkü Allah yücedir ve büyüktür. Eğer karı kocanın araların açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, elinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanları da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarf edenler de ahirette azaba duçar olurlar. Şeytan bir kimse arkadaş olursa ne kötü bir arkadaştır o. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de, Allah'ın kendilerine verdiğinden onun yolunda harcasalarda ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Kulun yaptığı iş eğer bir kötülük ise onun cezasını adaletle verir. İyilik olursa onu katlar, kat kat artırır. Kendinden de büyük bir mükafat verir. 41 Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman hal derinice olacak. Küfür yolunda sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler. Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cunub iken de yolcu olan müstesna gus edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur ve bir yolculuk üzerinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirdi yahut kadınlara dokunup da bu durumlarda osu bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teğmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenlere baksana sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah kafiidir Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak peygambere karşı işittik ve karşı geldik. Dinle ve dinlemez olası, ra'ina verler. Eğer onlar işittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözetleselerdi, Şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve doğru olacaktı. Fakat küfürleri, gerçeği kabul etmemeleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek azı inanırlar. Ey Eyli Kitap! Bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut onları cumartesi adamları gibi lanetlemeden önce davranarak size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisinin ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez. Bak nasıl oluyor da Allah üzerine yalan uyduruyorlar apaçık bir günah olarak bu onlara yatar kendilerini kitaptan nasip verilenleri görmedim mi putlara ve batıla iman ediyorlar sonra da kafirler için bunlar Allah'a iman edenler daha Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı lanetli kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın Yoksa onların mülkten yani hükümranlıktan bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara çekirdek filizi kadar bile bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim'in soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı. Kimi de ondan yüz çevirdi. Onlara kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstün ve hakimdir. İnanıp iyi işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere girecekleri zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu yani tatlı bir gölgeye sokarız. Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şey işitici ve her şeyi görücüdür. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre yani idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'a götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, tağutun önünde, özürüm, e, tağutun önünde muhakemeleşmek mi istiyorlar? Halbuki şeytan onları bir bütün saptırmak istiyor. Onlara, Allah'ın indirdiğine, kitaba ve Resul'e gelin, onlara başvuralım denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştığını görürsün. Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana nasıl gelirler? Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver. Ve onlara kendileri hakkında tesirli söz söyle. Biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istifareseydi, Allah'ı Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulacaklardı. Hayır Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümlerden işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık işlerinden pek azılmış müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü, öğüdü yerine getirselerdi onlar için hem daha hayırlı hem imanlarını daha pekiştirici olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve Salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Sadık Allah'a ilerleyen. ben bu akşamlık e, izlenizde bu kadar tutayım. Zaten eseri hocam da geldi. İnşallah bize bir ders yapar. Özledik onu derslerinde ben bayağıdır şahitli olamıyordum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve sala ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain.